...bugünkü programımızın destekçisi... ...Okan Bilmiş'e teşekkürlerimizi... ...iletiyoruz. Evet hocam hoş geldiniz. İyi günler dilerim. Argun hoş geldin. Vallahi ben de... ...hoş geldim. Evet. Geçen hafta... ...program yapmadık. Çünkü... Ya. ...Açık Radyo'nun dinleyici destek... ...projesi özel yayını... ...vardı. 15. Radyo... ...şenliği. 9 gün... ...boyunca sürdü. Evet. Ve tabi bizim 28 Mart... ...çarşamba günü yapmamız gereken programda o 9 günün içine girdi. Ama hocam e, siz de izlediniz herhalde. Evet. Oldukça çok iyi başarılı, gitti. başarılı, başarılı bir e, destek programı oldu. Oldu. 41-41. Evet. evet. Ama <gülüyor> tam söyleyelim o zaman. Lütfen. <gülüyor> 0-212 <gülüyor> 341 41-41. Evet. 341. Ama yok, 341, kimse 41, 41. Öme, Ömer'le şey gibi yapamaz. Yok. Baksana ben o, hemen Onlar çok yapalım. iyi senkronize bir biçimde yapıyor yani. Evet. Evet. Yani. İnanılmaz on, bir senkronizasyon var. Çok <gülüyor> <evet. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok güzel götürüyorlar. Evet, belki bugün bizim programımızda da dinleyicilerimiz destek olmak isteyebilirler, destek evet. olabilirler ya 0 212 343 41 41 numaralı telefonu arayarak yapabilirler bunu veya açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini Tıklayarak oradan e, desteklerini iletebilirler. Havale yoluyla da mümkün. Bir saatlik programımız 250 lira ve katları da olabilir tabii ki. Yarım saatlik program ise 150 lira. Evet. evet. Ee, bunu bugünkü programda ara ara anons edelim Ölerim, hocam, tabii, değil mi? Tabii. Evet. Tabii. Ee, hocam bugün Türkiye bina Deprem yönetmeliği ve Türkiye deprem tehlike konuşacağız. Evet. Gözümüz aydın olsun. Nihayet yani. nihayet yayınlandı. Evet. O, yani 9 ay gün. Neredeyse bir yıldır <gülüyor> ya, yayınlanmayı bitti, bekle bekliyorduk. Evet. Ya, gerçekten geçen sene... hemen hemen Nisan Yayın ayında başı, bu evet. çalışmalar bitmişti. Bir yıl işte bir takım bürokratik nedenlerden dolayı gecikti. Ama çok şükür. Evet. <gülüyor> ...yayınlandı... On, ...ve değişik, 18 çok Mart'tan... da değişiklik olmadan... ...değil mi? Hayır, yani, hayır şey... herhangi bir değişiklik... ...ben, ben görmedim evet. yani yok bir şey... Yani, evet. Evet. ...18 Mart'ta... ...aslında bir yıllık bir geçiş süresi... ...öngörülmüştü neye göre işte... başında ...hatta yılbaşından daha önce yayınlanacaktı da... Evet. ...yine de 2019'un başı... ...öngörülüyordu... Evet. Hiç, hiç hiç biraz... o, e, ...yakalandı o süre... Üç, ...üç aylık veyahut da dört evet. aylık süreyi... ...öyle... Ama ha, işte bir ha, bak. bakıma şey tabii bunlar bir takım hazırlıklar için özellikle eğitim çalışmaları çalışmalar için zamana mi? ihtiyaç vardı. Şimdi Hı. o işte oradan üç ay azalmış oldu yani evet. kısılmış oldu. Biz ee, aslında tabii bu e, <gülüyor> Bina Deprem Yönetmeliği ve Türkiye Deprem Tehlike Artası üzerine birçok programımız pek çok da, program da yaptık. Evet. ele aldık. Evet. E, ama tabii ki şimdi artık... E, yayınlandığı gündemde, ve evet. yasallaştığı için de diyelim tabii, yönetmelik tabii, tabii. ve tabii. özellikle haritanın da tabii evet. ki kabul evet. edilmiş olması. E, çünkü ikisinin prosedür de farklıydı. Değil mi evet hocam? Efendim. Evet efendim. Harita e, işte prosedür kural öyleymiş. Bakanlar Kurulu'nun imzasıyla kararıyla. Evet. E, hatta işte Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı da imzası işte <gülüyor> meşguliyetleri dolayısıyla biraz gecikti son en azından iki üç hafta onu bekledik. Evet. Ondan önce de işte Malum Geçen sene işte bu zamanlar Ne zaman değişti tam Bakanlar kurulu değişti Sorumlu Bakan başbakan yardımcısı Değişti AFAD'dan sorumlu Daha sonra AFAD başkanı değişti evet. Daha sonra bizim muhatap olduğumuz Afat deprem dairesi başkanı değişti Bunların bütün bu değişiklikler Seri olarak şey, ansıdı, Ertelemelere yolaştı. Ertelemelere yol açtı Neyse, sonuçta... Biz aslında son programımızı e, Şubat ayının son günü 28 Şubat tarihinde yaptık ve siz e, 1-7 Mart e, tarihinde gerçekleşecek olan deprem haftası nedeniyle ayın e, ikisindeki mi? Birindeki, Birinde. birindeki e, <gülüyor> toplantıya gidecektiniz evet, Ankara'ya. Evet, evet o toplantıda evet. Zaten... Biz en son orada kaldık. Aslında o toplantının tarihi de öyle ayarlanmış ki o gün yayınlanacakmış yani hmm. bize. Evet. Yani 1 Mart'ta yayınlanacak şekilde her şey hazırlanmış. Hazırlanmış fakat e, imza yetişmediği için. Evet. Deprem haritası imzası yetişti. Evet. Çünkü de, de mi? yani evet çünkü yönetmelik haritaya refer ettiği için mecburen ikisini birlikte, birlikte yayınlandı. Evet. Evet. evet. evet. Memnunuz <gülüyor> ama. Mi e tabi bir aşama geçti bizim açımızdan Önemli bir şey ee, inşaat mühendisliği camiası açısından Çok önemli bir şey evet, Ama sizin ve arkadaşlarınızın derdi bitmedi değil mi e, <gülüyor> Bizim <gülüyor> hiçbir zaman <bitmez. gülüyor> Evet. Şimdi ne olacak hocam e, Şimdi e, Bu işte bir yıllık e, süre içinde Biraz işte eğitim çalışmaları Başlayacak Eee Hedef, tasarımcı, inşaat mühendisleri. Tabii tabii. Ee, bu... programda önce Argun Bey'le biraz sohbet ettik bu konuda. Ee, şimdi tabii... E, yönetmelikten, yani deprem yönetmeliğinden insanlar ne anlıyor diye son zamanlarda daha çok düşünmeye başladım. Biraz da gelen sorular basından vesaire okuduğumuz şeyler veya bize sorulan sorulara e, bakarak. Şimdi... E, aslında deprem yönetmeliği esasına bakarsanız tamamen teknik bir yönetmelik. Yani büyük, büyük ölçüde değil, tümüyle e, depreme dayanıklı bina tasarımı yapan mühendislere hitap eden teknik bir takım yöntemlerin, analiz yöntemlerinin, tasarım yöntemlerinin işte ayrıntılarıyla tanımlandığı, yani bu tasarımların nasıl yapılması, hangi tür hesaplara dayalı olarak... ...ve ne tür işte e, teknik kurallara göre yapılmasını gerektiğini açıklayan tümüyle teknik bir döküman. E, o zaman diyeceksiniz ki peki bu döküman niye kamuoyunda bu kadar çok e, şey canım. yaratıyor, e, etki yaratıyor? Yani. Bunun nedenini düşünürsek belki daha önce de tartıştığımız gibi... ...halk, bizim halkımız deprem yönetmeliğini benim yorumuma göre... ...bir güzel reçete olarak tanımlıyor. Reçeteler zamanla... ...değiştiriliyor yani. Evet. Hani şunun gibi yani... E, ...doktora gidersiniz... ...size reçete yazar, e işte şimdi... ...zaman geçtikçe... Işte, ...teşhis yöntemleri i̇laçlar. artıyor... ...yeni ilaçlar çıkıyor, reçeteler de... ...değişiyor. Doğru... ...biraz ona benziyor ama tam bir reçete... ...değil tabii. Şimdi reçete ise... Şimdi reçete deyince ne yapıyorsunuz siz? Reçeteye uyuyorsunuz. Gidiyorsunuz, alıyorsunuz reçeteyi doktordan. Reczacıya gidiyorsunuz. O da orada yazılı ilaçları veriyor. Siz de o ilaçları içiyorsunuz. Evet, ve olarak içiyorsunuz. Evet. Yani topluluk halinde aynı reçeteyi kullanmıyorsunuz. O sadece. başka. Evet. O, o tarafı öyle de yani bu prosedür böyle. Yani. Şimdi deprem de bir reçete olarak görülünce şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya. E tamam. Yani halk açısından. Ya mühendis ne yapıyor? Bu reçeteyi alıyor. Bu tamam yeni bir reçete güzel. Yeni ilaçlar var falan filan. Tamam bunu uyguluyor işte. Yaptığı da o. Her hepsi aynı şeyi uygular. Yani şimdi gitseniz iki tane eczan eczacıya size farklı ilaç verecek değil, ya, aynı ilaçları verecek. E millet de ediyor ki tamam bu, bu yönetmelik bu reçeteyi yazdı. Bütün mühendisler bu reçeteye uygun bir tasarım yapacaklar. Ve bizim bütün hepimizin binaları bir anda, eskiye oranla çok daha sağlam, depreme çok dayanıklı binalar olacak. Böyle değil mi hocam, durum? İşte mesele burada. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi nitekim bakın bunun bir örneği şuydu. Yani bu programda da defaatle konuştuk. Sayın Çevre ve Çevrecilik Bakanımız şöyle diyordu. 1999'dan sonra yapılan bütün binaları sağlam, sağlam kabul, kabul, ediyoruz. kabul ediyoruz. Bunun gerekçesi ne? <gülüyor> İşte Bakanın düşüncesine göre 1999'da çıkan deprem yönetmeliği aslında iki yıl önce çıktı ama neyse öyle, öyle kabul kaldır ederim. Deprem yönetmeliği. Deprem yönetmeliği yani deprem yönetmeliğinin böyle bir mucizevi bir şey var. Bir algı var şeyde deprem yönetmeliği ile ilgili. Bu aslında tehlikeli bir şey. Yani şu bakımdan işte tamam yeni yönetmelik çıktı elinize sağlık çok güzel. Bundan sonra artık binalar çok iyi olur. Sağlam olacak. Şimdi bu öyle bir yanlış bir şey ki. Yani neyi ihmal ediyor? Veli yapan insanların bilgili olması gerekmiyor. Yani çünkü bu bir reçete. Hakikaten de öyle. Mesela daha önce de bu programlarda söylemiştim. Geçenlerde yine baktım gazetelerin küçük ilanlar şeyine. Bir zamanlar şöyle küçük ilanlar vardı. Emlak ilanları. Kadıköy bilmem ne sokakta 3 artı bir ...deprem yönetmelikli şu kadar lira. Aynen böyle. Evet. Deprem yönetmelikli. Ne demek bu yani? Üç artı bir deprem yönetmelikli. <gülüyor> <gülüyor> Bakın şimdi... De, ...demin dediğim şey... ...doğrulayan bir şey. Evet. Yani deprem yönetmeliğine uyuyor. Tamam, merak etmeyin. Bakın Üniversite bu... raporlu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Onu bile söylemiyor yani. O da ayrı hikaye. <gülüyor> ayrı <bir> hikaye. <gülüyor> şimdi... ...bu... bu... Bir zamanlar bu standarttı şeyde. Şimdi bırakmışlar o adeti. Baktım geçenlerde yazmıyor. Ama geçen sene falan veya iki üç sene önce bütün ilanlarda istisnasız bu vardı. Yani. Hocam şöyle olacak ama yeni deprem yönetmelikli. Ha şimdi belki bundan sonra tabii çıkar diyoruz. Çıkacak tabii. Ha bak ben onu düşünüyorum. <gülüyor> en son deprem yönetmelikli. <gülüyor> Olabilir. Harita da var. Haritası da var. 2018. bin harita. Ve Evet. Bundan sonra Aha. takip edelim evet. belki öyle çıkar evet se i̇şte bu bu bu, şu, bu bu yani bu konsepti gösteriyor. Halktaki şey şimdi tamam bu yönetmelik gerçekten mühendisler için çok önemli bir döküm. Ya yani onların onlar hem yeni sorumluluklar yüklüyor bir açıdan ama e, önlerini açıyor yani çok daha geniş kapsamlı e, tasarım kuralları var. Daha ileri, daha iyi, daha depreme dayanıklılık bakımından daha başarılı ...dizaynlar, tasarımlar yapmalarına... ...imkan sağlıyor. Bu tabii... ...hem deprem mühendisliğinde, yapı... ...mühendisliğinde meydana gelen gelişmeler... ...işte bilgisayar teknolojisinde... ...meydana gelen gelişmeler vesaire... ...bu ister istemez... ...bu gelişmeleri... ...beraberinde getiriyor. Ama dediğim gibi... ...biz Türkiye'de yönetmeliğe... ...yanlış anlam... ...yüklüyoruz. Üstlüyoruz. Yani ben buna... E, ...özellikle vurgulamak... ...istiyorum. Bu bir... ...yani mucizevi bir şey değil... Hatta <gülüyor> mühendisler için biraz sorumluluk getiriyor, oturup çalışmaları lazım. Çünkü yeni konseptler, yeni yöntemler gerekiyor. Eğitim almaları lazım, kendi kendilerine araştırmaları lazım vesaire. Yani dediğim gibi e, onlara büyük sorumluluk yürütüyor. Bu vesileyle tekrar edelim, bu bina tasarımı otomatik bir şey değildir. Otomatik hale getiriliyor getirilmeye çalışılıyor. Nitekim Türkiye bir bir gibi mi hocam? Evet, evet. Yükleyelim. Yapılsın. Evet. İşte ama, ama bu enteresan bir şey. Yani e, demin ki reçetenin biraz daha uzantısı. <gülüyor> hani reçete benzetmesini yaptık. E eh, tamam hakikaten bütün bu yönetmeliğin dediğini bir yazılımın içine koyalım. Otomatikman yapsın. Şimdi bu yaklaşım aslında bütün dünyada böyle düşünenler olabilir ama en azından bir 10-15 senedir Türkiye'de zaten çok yaygın olarak kullanılıyor. Yani gerçekten çok işini iyi bilen bir, bir takım yazılımcı kişilerimiz var. Bunlar neredeyse mühendise hiç iş bırakmayacak şekilde her şeyi bir programın içine yükleyip. Yerleştirip. Hatta şimdi artık şimdi teknolojiyle mimari plan çizimlerini direkt bilgisayara aktarmak yetebiliyor bazı durumlarda. Gerisini o yapıyor. Bu çok muazzam tehlikeli bir şey. Çünkü e, çok yanlışa açık. Her şeyi otomatize etmek tamam bir yere kadar mümkün ama bir yerden sonra mümkün değil. Artı e, o programı yazanlar bir tasarımın içindeki bütün olasılıkları mimari tasarımın içindeki veya düşünmemiş olabilirler. E, nitekim bazı kuralları yanlış uyguladıklarını da biliyor. Ama şunu söylememiz lazım. Bilinen gerçek şu. Türkiye'de e, çok az sayıda bina hariç hemen hemen belki de yüzde vermek gerekirse diyelim herhalde yüzde 95'in üstünde bütün bina depreme dayanıklı tasarımları bu programlarla yapılıyor. Bu programlar kaç tane? Türkiye'de dört beş tane var sanıyorum. Hı. İsimlerini vermek tabii doğru değil. Ee, ve bunların içinde e, yani iyisi kösücü diye bir şey söylemiyorum ama yaptığı yanlışlıkları biliyoruz. Evet. Bunların e, Tamam. Şimdi diyeceksiniz ki alabilir. İşte bir, bir program kullandınız. Sonuçta olması gerekenle tamam. Siz bir dizayn yaptınız. Program kullanmadan da yapabilirsiniz. Program kullanarak da yapabilirsiniz. Bunu yasaklayacak bir mekanizmamız yok. Ama bu, bu işlerin kontrol edilmesi lazım. Türkiye'de o yok. Hatta hiç yok. Şimdi işin işin acı tarafı Yapı denetim sistemimiz var. Kanun kağıt üzerinde var. Yapı denetim kanunumuz var. Fakat bu kanun pratikte sadece şantiye denetimi yahut yapı denetimi için kullanılıyor. Yani i̇nşaat sırasındaki inşaat sırasındaki Halbuki yasa tanımlıyor. Projeleri de onaylayacaksın diyor. Belki kağıt belki imza atıyorlar ama ama pratikte kimse kontrol etmiyor. Eskiden odalar bu işi hmm. ...yaparlardı. Tabii onlar da ne kadar yaparlardı... Bitti. ...en azından biraz... ...kaba bir denetim bile olsa bir denetimden... ...geçiyordu. Onu da kaldırdılar. Kaldırdılar, evet. It, Belki o... bugün... ...yeniden konsa... ...çok daha dikkatli bir şekilde... ...kontrol edebilirler. Yani odaların... ...şeyi de... Yani çok ...hiç faydasız demek istemiyorum ama yine de... ...yüzeyseldi. Halbuki evet. bunların satır satır... ...kontrol edilmesi gerekir. Batı Hı -hı. ülkelerinde... ...bu iş böyle yapılır. Satır satır kontrol edilir... ...ve ona göre... İşte ikaz edilir, değiştir denir, yanlış denir, doğru denir. Şimdi insan hatası ne kadar bilgili olursanız olun bakın hayatımızı verdiğimiz, hayatımızı emanet ettiğimiz bir sistem bu. Yani bir bina içinde yaşıyoruz, bir deprem olduğunda beni kim koruyacak? Benim binanın sağlamlığı koruyacak. Bundan emin olmak benim vatandaş olarak hakkım değil mi? Elbette. Devlet bunu sağlamak zorunda değil mi? Ama devletin umurunda değil bu şim bu kısmı veya veya devlet de demin söylediğim gibi yönetmeliği reçete ediyor hani bay, bakanın <gülüyor> öyle konuşmasından biraz da bu, bu, bu manada kuşkulanmıyor değilim yani bakan mühendis değil çünkü değil ee, ama yani hakikaten Türkiye'de olan bu yanlış şey algı belki de bu tür umursamazlıklara da yol açıyor. Yani denetim eksikliklerine yol açıyor. Özellikle çünkü e, tasarım denetimi şey, şantiye denetimi deyince de meseleye aslında yine genel değerlendirme çerçevesinden bakarsak anlaşılan şey hemen hemen sadece beton dayanımı. Betonumuz Aynen. iyi beton, ama demir, denir, demir, demir, demir işçiliği var. iyi mi? Demir malzemesini çektiriyorlar bilmem ne kadar ama işçilik iyi mi? Ondan lazım. De emin değilim yani. Değil Bu tasarımın denetlenememesi meselesi çok ciddi bir boşluk. Yani dünyanın en iyi de yapsanız, o yönetmeliğe uygun hazırlanmış olduğu ileri sürülen bir tasarımın gerçekten o nitelikte olup olmadığının yetkin bir şekilde de e, onaylanması lazım. Bu bizim yeni yönetmelikteki işte e, tasarım gözetimi. Gözetim. Bir evet. review olayına da bağlanıyor. O nasıl olacak? Ee, belediyeler bu yeni yönetmenliği nasıl takip edecekler? Projeler önlerine geldiği zaman sadece yapı denetim e, imzasına bakmakla yetinilecek mi? çok Konuştuğumuz çok ciddi yapılar yani. Çok zorlanan yapılar. Özellikle binalar. Yüksek yapılar. Harukun Bey sözünüz kesmiş gibi olmayayım. Bakın benim duyduğum kadarıyla şimdiye kadar belediyeler kendi sorumlulukları çerçevesinde işlerini şöyle yapıyorlar. Bir takım hazır programlar bir takım checklistler hazırlamışlar. O checklistler şu yapıldı, bu yapıldı, işte şu şöyle oldu buradan şu sonuç çıktı. İşte efendim yönetmeliye şurası uyuyor falan gibi böyle uzun bir checklist. Eğer ...tamam siz eğer o programı kullandıysanız... ...o otomatikman çıkıyor zaten... ...onu belediyeye götürüyorsunuz... ...bakıyor ona tamam diyor... ...bütün çekler tamam yapılmış... ...bazı arkadaşlar anlatıyorlar... ...projeciler o programı kullanmıyor... Ve projeyi götürmüş... ...çekliste yok... ...çekliste yok. yapacaksın diyor... ...aynısından yapacaksın diyor. ...yani... Mesela ...çünkü aslında ya. bir kontrol falan etmiyor... ...yani evet. o, o, o... ...kağıt üstünde şey, her şey... <gülüyor> ...sanki şey... ...kendisi kontrol etmiş gibi... ...o çekliste okeyler konmuş... Onu program kendisi koyuyor. Her şey varmış, Çok ciddi bir eksik. Yani aslında kandırmaca, <gülüyor> tam bir kandırmaca. Bu, bu bu, böyle gidiyor. Mesela yangın yönetmeliği böyle uygulanmıyor. Yangın yönetmeliği bakıldığı zaman... ...yangın yönetmeliğinde öngörülen bir sürü tarifin... ...gerçekten var olup olmadığı projelerde bakılarak. Ve sanıyorum belediyede bunu şey yapıyor. İskan sırasında vesaire ya evet. ruhsat sırasında kontrol ediyor elemanlarıyla. Evet. O, o da önemli bir şey yapılması gereken. Daha az önemsiz bir şey değil mi? Tabii. Ya. Ya Ama stüktürde bir boşluk var gibi duruyor. Değil mi hocam şu anda? Evet, işte ben bunu başta anlattığım şeye bağlı. Yani, konsept farklı algılama yaklaşımına bağlıyorum. Yani bu, bu, bu bundan kaynaklı. Bunun önemini halk da bilmiyor. Yöneticiler de bilmiyor. Evet. Bu işi işte bu otomatik zaten bu bir reçetedir mantığı. En sonunda bu hazır programların ezbere bu işi yapmalarına kadar girdi. Ben bu hazır programları biliyorsunuz isim takmışımdır. İsim babası da benimdir. Çok eskiden beri. inek sucuk programları derim. Bir yerden ineği sokuyor Doğru. yapıyorsunuz. Öbür taraftan her şey sucuk çıkıyor. El değmeden. Bu, hakikaten bu, bu programları uygulamak için mühendis olmak da gerekmiyor. Aklı başında bir lise mezunu bir çocuğu alın büronuza. Öğretin bunların nasıl girdileri, nasıl girilecek bilgisayar. Şu bas. Şu bas tamam. Bir şey e, sorayım hocam. Şimdi m, e, tasarımcı neticede e, işinin gerektirdiği bir tecrübeye sahip olduğunu varsaydığımız bir e, mühendis evet. grubu, mühendis bürosu. bürosu evet. e, yapı denetim o tasarımcının yaptığı tasarımı denetleyecek e, nitelikte elemanları olmayabilir. Olması lazım ama. Ha, şu anda evet. varlığı e, tabii, sorgulanabilecek tabii. Tabii, tabii, bir husus tabii. bu. Dolayısıyla Tasarımcının e, yaptığı çalışmayı e, yapı denetimcinin e, denetleyecek kalitesi e, yetersizse orada işte güncel e, peer review doğru. sisteminin desteğini ha, Şimdi alabiliriz. Evet aslında tabii peer review. Yönetmelik bunu memur -re, tutuyor mu? O, evet şimdi isterseniz o konudan bahsedelim. Şimdi Türkiye'de biraz önce belirttiğimiz gibi proje açısından tasarım açısından etkin bir denetimin olmadığını biliyoruz. Ama bir taraftan da giderek daha iddialı yapılar yapıyoruz. Şimdi yüksek binaları biz eski yönetmelik çerçevesinde bugüne kadar yaptık. Hatta halen bile eski yönetmelik geçerli. Ama eski yönetmelikte yüksek yapılarla ilgili özel kurallar yok. <gülüyor> ve pek çok yanlış yapıldı ve yapıla geliyor. Yani Türkiye'de... Sayısı da hızla artıyor hala çünkü hocam. Yani Ay. yüksek yapıların şey işte 2000'li yıllardan itibaren başladı. İşte bu tehlikeyi biz nacizane görüp 2008'de 2007'de hatta İstanbul Belediyesi'ne uyardık dedi ki bakın yüksek binalar için bütün dünya. Gerçi o bütün dünyada yeni başlamıştı. 2000'li yıllardan sonra başlamıştı. Biz de tabii literatür tabii Amerika, Amerika hariç herhalde. Amerika hariç herhalde. Yok Amerika'da da Amerika'da da o zaman başladı. Yani çünkü daha önce yapılan yüksek binalar Amerika'da da proje bazında özel Kurullar kurularak, özel teknik hmm. kurullar kurularak, özel teknik şartnameler yazılarak yapılırdı. Orada da, batıda da yani Amerika'da da, Kaliforniya'da da, yüksek binaların zaman içinde şey olmasıyla bunlara özgü özel yönetmelikler hazırlanmaya başladı. Biz de işte 2007'de İstanbul Belediyesi yönetimine o zamanki yönetimi hmm. uyararak dedik ki bakın o zaman da başlamıştı biliyorsunuz. Maslak özellikle yükseliyordu. Tabii, tabii tabii. İstanbul'da işte ilk hemen hemen yüksek binaların konsantre olduğu yerdir. İşte bizim Kandilli'den bakınca onu görürdük. Yani her gün biraz da ona baka baka yani bir şeyler yapmamız lazım deyip belediyeyi o zaman uyardık. Ve belediye kabul etti. Tamam dedi bir şey yaparsanız iyi olur. Ben bunu İstanbul olarak uygularım dedi hatta yani. 2008'de o çalışmayı bitirdik. Ama ondan sonra uygulanmadı. Gerçi o de facto yani şey olarak... ...o yönetmelik bir anlamda uygulandı... ...iştisi bir örnek oldu, bir yazılı hmm. örnekti... Yani ...resmi bir... E, ...onay süreci, e, sürecinden... ...geçmemesine rağmen... Yani ...resmen enfors edilmemesine rağmen... E, ...kullanıldı... ...yani bugün bugün bile kullanılıyor... ...yani şey tabii... ...yani mesela emlak konut yakın zamana kadar onu... onu evet. ...özel teknik şartnamelerinde onu... ...koyuyordu... ...şimdi yeni yönetmelikte... ...bunu tabii çok daha fazla geliştirdik... ...fakat şimdi özellikle bu yalıtımlı binalar mesela bu izolatörlü binalar o da ayrı bir teknik. Şimdi bunların yani standart mühendislik uygulamaları değil. Beş katlı bir apartman yapmakla bir yüksek bina yapmak veya bir izolatörlü bina yapmak hmm. aynı şeyler değil. Arada çok ciddi mertebe farkları var. Onun için bu standart anlamda olması gereken yapı denetimi, proje yapı denetimi sistemi olmadığı için biz de Amerika biraz üstten şey yaparak hmm. <gülüyor> sonra e, sonra. konuya bakarak Amerika'da da özellikle yüksek binalar ve benzer özel inşaatlar için uygulanan peer review sistemini Türkiye'ye getirmeyi düşündük. Ve Türkçede karşılığı olarak da tasarım gözetimi dedik. Birebir karşılığı değil şey ama anlam olarak yapılan hizmet olarak aynı şey. E, bu tasarım gözetiminde denetimden en önemli fark şu. Gözetim dememizin sebebi de o. E, bu tasarım gözetimini yapacak olan kişi yani bir anlamda denetimci ...proje bittikten sonra değil... ...projenin başında devreye giriyor. Evet. Yani en önemli farkı o. Başında devreye giriyor ve... Ka daha hazırlanma ...birlikte daha, yani. daha... ...evet daha... daha hmm. ...şeyde yani... ...alfabenin A'sında itibaren... ...yani taşıyı sistem nasıl seçilecek... ...hatta bir bunun bir, bir... ...özel bir... ...Amerika'da öyledir yani... ...sen tamam genel şartnameleri var ama... ...bu bina içinde sen genel şartnamelerden de... yararlanarak bir özel evet, şartname yani. hazırlayacaksın... ...bunu tasarımcı hazırlayacak, yani ne demek o... ...ben bu yönetmeliği... ...şu, şu, şu, şu şartname deprem yönetmeliği... ...sadece yetmez tabii yüksek bina yapmak için... ...yangın yönetmeliği de var, bir sürü başka yönetmelik de var... Betonarme yönetmeliği, çelik yönetmeliği... ...tamam bunlardan şu şekilde hazırlanacağını... ...sistematik olarak... ...öyle başladık, bunu... ...bu işte tasarım gözetimcisine kabul ettirmek... ...den başlayarak... ...her aşamada... onun gözetleyecek tasarım gözetimcisi... Aynı zamanda bir takım tavsiyelerde de bulunacak. Çünkü o daha tecrübeli bir adam olacak. Yani bir yerde yol, yol gösteren, o tasarımın sonuç olarak daha iyi, daha onun da tecrübesine dayalı daha sağlıklı şekilde e, sonuçlandırılmasını sağlayacak gayet güzel bir sistem. Biz böyle bir sistemi, belirli hizmetler için, yani bunlar içinde yüksek binalar var, e, yalıtımlı binalar var. Ve bir takım özel konulardaki hesap ve tasarımlar için mesela özel zemin analizleri, efendim 5-6 tane böyle madde yazıldı. Birinci bölümünde yönetmeliğim var bunlar. Ve bunlar için e, tasarım gözetimi hizmeti alınmak zorundadır diye bir madde yazık Ama bu tasarım gözetiminin tabii nasıl implemente edileceği, nasıl hayata geçirileceği Hiçbir ayrı bir, şey... bir konu. Bunu da biz tabii kendi içimizde ...çözmek durumunda değiliz. Çünkü hukuki bir şey. Biz teknik gereklilikleri oraya koyduk. Ve bunda bütün komisyon üyeleri anlaştık, oraya yazıldı. Ve bunun nasıl hayata geçirileceği ile ilgili düzenlemelerin yapılması görevini de... ...Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bıraktık. Yönetmelikte de, de öyle yazıyor. Şimdi evet. yönetmelik bakanlık bu bir yıl içinde veya dokuz ay içinde... çalışma başladılar. Olur. Çalışmaya evet. başladıklarını biliyorum. Ama nasıl yapacaklar, nasıl bir hukuki düzenleme yapacaklar tabii o onların işi. Ama bakın bu esas problemi ortadan kaldırmıyor. Biz bunu özel konular için istedik. Halbuki beş katlı bir apartmanın da o da önemsiz. Onun içinde de insan insan yaşayacak. Hı. Yani yüksek bina için tamam özel bir mekanizma istiyoruz. Çünkü bunlar içinde binlerce kişi yaşıyor. Ama beş katlı bir apartmanın da kontrolü ihtiyacı var. Or oradaki adamın günahı ne? Onu, onun da evinin sağlam olması lazım. Onu da garanti etmemiz lazım. Onu garanti edecek bir mekanizmayı kur kurmamız lazım. Bu devletin görevidir. De bir de bunu bir kural haline getirmek Devlet gerekiyor. Devlet bu, bu görevini yapmamaktadır. Bakın yapıyoruz zannediyor. Kağıt Argun Bey'in dediği gibi kanunda var. Herhalde bir da atıyorlar bir yere edilmiştir diye. Evet. Fakat bunun defakto yapılmadığını cümle alem biliyor. Şimdi bakın bu, bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla bizim yani bu tasarım gözetimi <gülüyor> işin sadece bir kısmını şey abi artık hani üst düzey e, konularda bari hiç değilse çok kontrolsüz olmayalım diyoruz ama %95'i belki %98'ini oluşturan binalar standart binalarda ek kontrol yine yok. Bütün şeyi bu hazır programlara bırakmışız. Bu hazır programları da çoğu zaman mühendis olmayan kişiler kullanıyor. Şimdi bu iş bu iş bakın ne kadar önemli. Onun için yönetmelik konuşmaktan çok bunları gündeme getirmeyi evet. ben görev sayıyorum. Yani çok yönetmeliği anlatmanın bir şey anlamı yok. yok. Bir anlamı evet. yok. Çünkü çok, dediğim gibi yönetmelik bir yönetmelik bir teknik kurallar manzumesi yani o ama ama işte nasıl uygulandığı önemli. Evet yani ikinci bölümde burada kimlere ne görevler düşerdi birazcık konuşalım istersen. Evet onun üzerinde de de duralım. Evet e, müziğimize geçmeden önce e, hemen bir e, çağrıda bulunalım hocam gene değil bizim, mi bütün projeciler evet. herhalde bir destek programına destek vermek isteyecekler. Evet. <gülüyor> yanlış projeciler değil ben projeler dahil bizim değil. programımızı dinleyen Dinleyiciler. herkes dinleyen evet. evet. de deprem konusunda endişe duyanlar evet. vatandaşlar <gülüyor> vatandaşlar e evet. e bekliyoruz efendim evet, evet. söylüyoruz evet. 0212 343 41 45 hocam biz de üçlü yaptık Sen, bu işi şey. Senkronizasyona bakınız evet. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler Programı'nın ikinci bölümündeyiz. Evet Argun ne dinledik? Ee, John şeyi söyledi. çok tanınmış. Bu çiçekler nereye gitti? Ee, başlıklı hoş parçasını söyledi. Onu dinledik. Evet. Ee, hocam ben birkaç haber vermek istiyorum. Ee, geçen haftada evet. program yapmadığımız için. Rusya'da bir AVM yangını oldu. Evet bu ölü sayısı da 64'e çıktı. çoğu çocukmuş galiba. 41 tanesi de maalesef ya, çocuk. 10 kadar kişi ise hala kayıp, onlar bulunamadı. Enteresandır. Yine bugün Rusya'da bir başka AVM'de yeni bir yangın oldu. Oradan gelen ilk haber bir can kaybı, ama artması ihtimalinin yüksek olduğu söyleniyor... Buna ilişkin bilgileri de topladık ama sanıyorum bir başka programda yine biz bu yangın konusunu... ...özellikle de yüksek katlı binalarda evet. yangın meselesini, AVM'lerdeki evet. durumu evet. ele almamız ya lazım. Genelde aynı noktaya geliyor. Yangın kaçış kapıları kitli, evet. önleri bloke, evet. yani denetleme, tatbikat... Bunlar aynıları Korkarım ki bizde de vardır yani. Bunlar yapılıyor mu yapılmıyor mu emin değilim. Evet. Asansörlerde yeşil etiket olması lazım. Bildiğiniz evet. asansörlere bakın bakalım. Kaç tanesinde var. <gülüyor> evet. Çıkış kapıları kapalı. Biletsiz oyun alanına girişleri engellemek için rutin bir uygulama imiş bu. Yani Bizde de böyle şeyler i̇şte var. Vali bunu... istifa etti falan falan evet. 25 senedir oranın valisi miymiş? Yani de Putin'de zaten şey öyle yaptı. Yani. Evet, maalesef. Putin'de e, yerel yöneticileri sorumlu tutarak sanki başka e, yerellerde aynı problem yokmuş gibi evet. e, kendisini bu işin dışında tutmaya çalıştı. Evet. Birincisi bu. Bolivya'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem Oldu. Bu yeni bir e, bilgi e, ama şu anda e, herhangi bir can kaybı olduğuna ilişkin bir bilgi almadık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı uysal zorla kimseye kentsel dönüşüm yaptırmayacağız diyor. Bunu da başka bir programımızda tekrar ele alacağız. Evet, evet. biz yeniden Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve Türkiye Deprem Tehlike Haritası e, konumuza dönelim. Evet, şeyde kalmıştık biliyorsunuz yani tamam iyi bir yönetmeliğimiz var ama bu böyle düğmeye bas netice al tipi bir reçete değil bu nasıl uygulanacak nasıl denetlenecek ee, özellikle de e, hemen aradan önce e, vurguladığımız şu oldu tasarımı inceleyip denetleyen kim kim şu anda yasal olarak bu yapı denetimin görevi tabi belediyelerini de görevi belediye yapı denetimcinin imzasına bakıyordur. Evet. Ve or, orada olay kopuyor. Böyle bir denetim var mı? Yok. Yeni yönetmelik nasıl denetlenecek, nasıl uygulandığından emin olacağız. Bir takım kurallar getirmeye çalıştı yönetmelik. Onların da gerçekleşmesi nasıl olacak göreceğiz. Bu konuda... Ee... Ama esas yani bu yap, yap, şey, tasarım gözetiminin dediğim gibi sınırlı bir kapsam var. Onun dışında olanlar için durum açık. Her Yani için. yönetmelik bir şey getirir mi getirmedi. Getiremez de zaten evet. onlar için. Yani esas sorun o büyük kütlede bence. Evet. Ya bir şeyde Haiti'de büyük bir deprem oldu birkaç sene. önce. Evet. 300 bin kişi öldü. Evet, evet. Ve Haiti'de benim bildiğim binalar iki katlıydı. Evet. Evet. Tabii ki. Yani, tabii. Yani <gülüyor> alçak bina bir şey olmaz falan diye bir şey yok ya. Yok efendim yani. nasıl her olmaz? Bina nasıl olmaz? Her, her yani. yapı tabii, bir tabii. tuzak haline gelebilir. Evet, tabii tabii. Evet, denetlenmesi lazım. Denetlenmesi için herkese görev düşüyor. Kimler var bu herkes? Bir düşünelim yani. Tasarımcı var. Şimdi tasarımcı da öteden beri tartışılan ve muhtemelen yeterince ciddiyetle ele alınmadığı için sonuçlanmamış olan bir yetkin mühendislik mevzumuz var. Yani herkes her tasarımı yapabilmeli e, mi yapamamalı. Eninde sonunda bütün şey oraya dayanıyor. Evet. Evet. İkincisi bu ıı, yapılmış olan tasarımı Kimler denetleyecek? Yapı denetimciler denetleyecekse bunun mutlaka bir yaptırımı olması lazım. Bu denetlenmenin mutlaka yani tasarımcı belli bir seviyede tecrübeye, bilgiye, birikime sahip kişidir. Onu denetleyecek yapı denetimcinin de o bilgiye sahip bir destek alması lazım bir yerlerden. İşte e, muhtemelen e, gel kardeşim e, şu şeyi... ...incele diyeceği bir üçüncü taraf varsa... ...Argun Bey zaten yani... ...şimdi tasarım... Ta, ...yapı tasarımcısı... ...şey pardon yapı denetimcisi... ...olması gereken denetimci... ...en az konuyu... ...projeyi proje yapan çıkabilir. kadar bilmek... Ve ...hatta aslında, yani? aslında boşun doğrusu şu... ...proje yapımcısı... ...proje denetimcisi gibi bir ayrıma da lüzum yok... İşte ...aslında bakarsanız... ...Türkiye'de illa denetim... ...ayrı bir sistem olarak... ...projeyi yapan... ...Batı'da bu böyle... ...projeyi yapan bürolar... ...aynı zamanda devletim hizmette de yapıyor. Başkasının evet. projesinde denetliyor. Yapıyor. Çünkü o uzman. Yani uzman evet. Aslında projeyi yapan... ...bu işi en iyi bilendir. Projeyi yapmadan bir şeyi nasıl öğreneceksiniz? Yani denetleyeceksiniz. Aynı derece aynı evet. derecede... ...deneyim sahibi olmanız için... ...sizin o işi yapmış Yap, olmanız gerekiyor. Yapı gerek. denetim lafı biraz eksik evet. Yapı denetimini şeyden ayrı tutmak... Yani proje yapım sürecinden ayrı tutmak zaten başta yapılan hata. Ayrı bir şey olmuyor. Şey de öyle yani. şantiye de, de öyle. Yani He. tamam. Yani bizzat yapan aynı zamanda kontrol edebilmeli. Yani çünkü bizzat yapanın tecrübesi var. Burada temel hata var ama Argun Bey'in çok haklı olarak belirttiği gibi esas problem bu uzman uzmanlık konusunun insani altyapısının olmaması. Yani yetkin mühendislik sistemi, Türkiye'de üniversitelerden mezun olan bütün mühendislere aynı yetkiyi verme yanlışlığı. Hiç tecrübesine, yaşına, şusuna, busuna bakmadan bakmak, sadece diplomaya bakmak. Sonuç olarak bugün hala 30 yıldır söylememize rağmen geçen yıl mezun olan bir mühendis her türlü yetkiye sahip kanun önünde. Bu, bu, kadar, da, bu kadar büyük bu da, saçmalık odala, odalara olur. çok ciddi bir görev odalar düşün. odalar, odalar. Hı, bakın mühendislere çok ciddi odalara sorduğunuzda düşün. biz çok uğraştık bu konuyla falan derler ama ben de onlara her zaman kendi yüzlerine de öyle söyleyeyim kardeşim ne yaparsanız yapın bu işi beceremediniz başarısız kaldınız bunu kabul edin ne yapıp yapıp bu kanunları çıkarmanız ve bu sistemi hayata geçirmeniz şimdiye kadar çoktan gerekirdi bu konuda eşitlik olmaz değil mi yani olmaz, tabii. uzmanlık gereken konularda yani dünyadaki uygulamalar da böyle yani hudut huduttan çıktığınız zaman zaten bunu soruyorlar size. İkincisi tabii yönetimlere de çok ciddi görevler düşüyor. Bunları sahiplenmek lazım. Ve en sonunda da vatandaşlara büyük görev düşüyor. Bunu istemeleri lazım. Talep, etme. Talep etmeleri lazım. Yani projeni zaten... kim yaptı? Aliveli. Ya kardeşim bu Aliveli kimdir? Kaç senelik mühendis? Ne yapmış daha önce? ...bilmem ne, bütün bunları sorgulayacak... ...bir ortam olması lazım. Yani... yani ...hakikaten birbirine çok bağlı... ...birleşik kaplar evet. halinde yürüyen... ...herkesin çok ciddi sorumluluğu... ...ve çok riskli bir alana girdik şimdi. Yönetmeliğimiz var, oh ne alak... ...keka yatalım bekleyelim, yok öyle bir evet, şey. Evet ama herhangi bir yerel yönetim... ...bu yönetmeliğe... ...ve e, daha önce e, çıkmış olan... ...yapı denetimi... E, ...yönetmeliğine e, bakarak çok rahatlıkla kendi kontrol sistemini geliştirebilir değil mi? Yani ondan, emin değilim, ondan emin Efendim? değilim. Çünkü yapı denetim sistemi var. Ona uymak yani. zorunda. Yapı denetim sistemi sağlıksız kurulmuş. Yapı denetim sisteminde bakın müteahhit işe başlıyor. Müteahhit çoğu zaman Türkiye'de müteahhit değil. aynı zamanda yatırımcı. Yatırımcı yani tabii. aynı şey olması tabii. gerekmez ama Türkiye'de öyle. E, müteahhit Ay. onun işte projeyi seçiyor. Ya da yatırımcıyı de o seçiyor. O seç. evet. Yani al gülüm ver gülüm. Bugünün yarını yani var. Bu, Kimse kimsenin ayağına bas basmıyor. basmıyor yani. Yani, bu, tabii, bir de tabii ki e, ticari pazarlıklar geçerli müpresiz, oluyor. Tabii, evet. Müpresiz. Fiyat kırmalar. Şimdi tabii bir ondan da bahsedelim. Burada çok ilginç yine bir algılama şeyi var. Aslında bakarsanız bu şuur altında şöyle bir şey yürüyor. Vatandaş şu bu konuda tatmin etmek için herhalde bir takım şüpheler var ki her şeye rağmen bir onay müessesesi bulmak gereği sonucunda, çerçevesinde bir üniversite onayı şeyi çıktı. Bakın bugün bütün yüksek binalar özellikle hepsi hepsi için mutlaka ...proje var burada, kontrol değil ama sen git üniversiteden bir tane onay al diyor. Onay al diyor. Şimdi bu da başka kandırma acaba. Hangi üniversitede kimden rapor alıyorsun? Tabii. Herkes, bütün üniversite öğretim üyeleri bu işin uzmanı mıdır? Projeci kadar uzmanı mıdır? Yani, yani bakın, bunu ben her yerde söylüyorum. Üniversite öğretim üyesi uygulamacı değildir. O teorisyendir daha ziyade ondan da beklenen odur. Onun bilim üretmesi lazım. Ders vermesi lazım. Ama uygulamada projeyi yapmak ayrı bir şeydir. Onun ayrıntılarını bilmek ayrı bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Ha bazı öğretim üyeleri biraz uygulamaya meraklıdırlar. Tamam bir, bilirler. Ama ha. batıda bütün uygulam kontrolları yine mühendisler yapar. Üniversite falan bir şey yapmaz. Üniversitelerin böyle bir görevi yoktur zaten. Niye olsun ki? Ama Türkiye'de üniversiteler her işi en iyi bilen, uygulamayı da en iyi bilen. Bu biraz belki tıptan gelen, tıp uygulamalarından gelen bir yaklaşım olabilir. E, hep üniversiteye bakılıyor. Ama o üniversitenin de o kontrolü, ya yani üniversite öğretim üyesinde o kontrolü iyi yapıp yapmadığına da kimse şey yapmıyor. Bilemez. Maksat dosyada bir tane şey olsun. Yarın öbür gün bir deprem olur da Allah maazallah bir şey olursa. Bak kardeşim ben kapı gibi rapor aldım. Üniversiteden ben ne yapayım işte görevimi yaptım diyebilecek durumda. Ve bu yapılıyor şimdi. Bütün inşaatların bir şeyi var. Önemli inşaatların. Üniversite raporu mutlaka var mutlaka var. Ha şimdi bunlar. Hatta kapılarını asıyorlar biraz evet, önce. Bunların içinde gerçekten, gerçekten iyi kontrol edilmiş şeyler olabilir. Yani Vardır. böyle işte şey hani herkesi suçluyor falan değiliz. Ama bunun genel olarak iyi işlemediği... Ve, ve doğru olmadı. da olma. mantıklı, şey, etmek mantıklı bir yaklaşım değil bir kere. Bu yani. olayın testi ne? Deprem. E ne olacak? Ha tüh hata etmişiz mi olacak? Bilen şeyler bunlar. Ya sonra bakın başka şeyler de var yani aslında Türkiye'de. Şimdi batıda bu işi yapıyorlar ama bu işin bir de sorumluluğu var. Mali sorumluluğu var. Ben bir işi kontrol ettiysem batıda Tabii. eğer ondan sonra bu e, depremde e, hasar gördüm. Maşına bir şey gelirse sigortacı benim karşıma dikilecek. Ben benim şey kendimi sigortacı sigorta ettirmem lazım. Ve bu professional indemnity professional indemnity. Yani mali sorumluluk sigortası primleri var mı korkunç, yüksektir. Tek tük. Türkiye'de bunlar Türkiye'de 15, proje sigortalanamıyor. Böyle bir konsept bile yok. Evet. Şimdi var. Şimdi doktorlar falan da kendilerini çok sigortalıyorlar. Tamam ama proje yani mesela bina projeleri hala benim bildiğim kadarıyla sigortalanamıyor. Yaptıran projeciler burada, var. Bu, Öyle bu, mi? Burada var. bina projesini yani biz burada uygulayanı yani kişi olarak evet. şey sigorta sigortalamaktan bahsediyorum. Yani Batı'da ben ben Batı'da Kaliforniya'da tanıdığım ünlü mühendislerle görüşmüşümdür hatta biraz meraktan sormuştum. Yani bu arkadaşlar yüz binlerce dolar her yıl sigorta primi ödemek zorundalar Öl tabii. Şöyle yani. Peki bu e, hem Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği yayınlandı. Evet. Aynı zamanda da Türkiye Deprem Tehlike Haritası, haritası da yayınlandı. yayınlandı. Evet. O günden bugüne baktığınız zaman eee Birçok basın kuruluşu, evet. televizyon kanalı, radyolar bu meseleye eğildiler. Çeşitli uzmanların evet. da evet. görüşlerini almaya çalıştılar. Mikrofonlar uzatıldı vesaire. Evet. Nasıl görüyorsunuz? Yani bu tartışılması gerektiği şekilde tartışılıyor mu? Bilgiler doğru aktarılıyor mu? Sizce nasıl medyadaki hali? Maalesef her zamanki gayri ciddi yaklaşım medyada devam ediyor. Nedir bunlar hocam? Yani işte isim verelim mi vermeyelim mi bilmiyorum. Malum kişiler var. Evet. Ee, medyanın itirazsız şey kabul ettiği. Evet. evet uzman kabul ettiği. Ama bu konuda hiçbir şey bilmeyen kişiler bunlar. Evet. Mesela bir tanesi çıktı efendim bunu inşaat mühendisleri yapmış bu, bu haritayı dedi. Halbuki cofizikçiler yapması lazım. Yani biraz itina etsek, bununla ilgili mesela işte 2016'da yapılan çalıştay metinleri var. Orada, Türkiye'de yanılmıyorsam 14 veya 15 üniversiteden joologlarında, jofizikçilerinde, mühendislerinde, deprem mühendislerinde, sismologlarında, envai çeşit bu konuda uzman kişilerin ortak çabasıyla hazırlandı bu bunu bunu bunu ama bakmaya tenül bile etmiyorlar maalesef gazetecide o vatandaşa gözü Kara inandığı için gözünü kapayıp inandığı için uygula araştırmadan, şey araştırmadan. ya yani evet. bu yanlıştır dönü o arkadaş mesela sormuşlar Efendim deprem tehlike haritası nedir diye sormuşlar şöyle halen söylüyorum Tabii ...şöyle bir şekilde cevap veriyor... ...efendim işte faya yakın... ...tehlikeli bölgelerin çeşitli... ...renklerde boyanmasıdır diyor... ...yani arkadaşın deprem... ...tehlikesi haritasında anladığı da bu... ...ve işte ondan sonra da... ...çok yanlış şeyler yapıyor... ...ve zaten en çok yapılan yanlış bu... ...efendim İstanbul'un hangi semtleri... ...tehlikelidir, hangi semtleri... ...tehlikesizdir işte... Çarşaf evet, Çarşaf bunlar yöndenmeye yani başlandı. ...ne şöyle. kadar ne hakkı var kardeşim... ...yani ha. kötü dediği yerde... Belki yani sadece zemin değil problem sadece hmm. bir sürü bu bu faktör o arkadaşların bilemeyecekleri kadar karışık bir şey yani bu bu bu harita evet ben ben harita uzmanı değilim bu bu çalışmada ben yer almadım çünkü benim alanım değil ama biliyorum ki Türkiye'nin bu konudaki en iyi uzmanları hatta Avrupa çapında dünya çapındaki uzmanları hazırladı bu haritayı ama tamam her şey tabii tartışılabilir. Yeter ki bilgili, bilgili Hatalar da olabilir. Olabilir. Yeter ki bilgili tartışılsın. Evet. Mesela bakın... E, ismini hatırlamıyorum zaten vermeyin de gereği yok. Deprem Danışma Kurulu üyesi olduğunu ifade eden bir zatın... Ben gazetede şeyini okudum. Diyor ki bu harita diyor... Zemin koşullarını da dikkate alıyor diyor. Nitekim diyor renklere bakarsanız diyor... ...mesela İstanbul'un kuzeyinde... ...Şile tarafları diyor, zemin kötüdür diyor... ...orada da renkler değişiyor diyor. Bakın bunu böyle söylüyor. Halbuki bu harita... ...zemin koşullarından bağımsız. Yani şöyle... ...her yerde kaya varsayımıyla... ...bu harita hazırlanıyor. Zemin koşulları ayrıca... ...bu harita'nın elde edilen bilgiler... ...daha sonra bir takım kas çarpılıyor... ...zemin koşullarına göre. O da yönetmelikte var. Yönetmelikte... 16. bölümde çok ayrıntılı bir zemin bölümü var. Burada zemin sınıflandırmaları nasıl yapılıyor çok ayrıntılı olarak ve bunlara bağlı olarak zeminler altı sınıfa ayrılıyor. A, B, C, D, ZA, ZF e, ve bunlara göre bu spektral büyüklükler haritadan okuduğunuz spektral büyüklükler amplifiye ediliyor veya hatta bazen çok çok iyi zemininiz varsa küçültülüyor. Ama arkadaşımız bakın şimdi bunu yetkili olduğunu söylüyor e, ama bakın deprem danışma kurulu ybeymiş afadın resmi bir görevi var bunu doğru bilmiyor yani bakın bilmeden konuşuyor şimdi kusura bakılmasın artık bu Türkiye'de yani hakikaten bir, bir konuda bilerek konuşmak neredeyse şey oldu meziyet oldu ya yani. herkes konuşuyor evet bu Peki. harita bu harita e, mutlaka tartışma yaratacaktır. Çünkü neden? Bazı yerlerde hakikaten bu sismik değerler... ...yani spektral değerler büyüdü... ...bazı yerlerde küçüldü. Bazen efendim üçüncü, dördüncü... Eski derece, bilgilerimize evet, göre. Mevcut eski evet. haritaya göre. Mesela Doğu Karadeniz bölgesi... ...de... ...Trabzoncu ise... ...oralarda çok düşük sismiste vardı. Şimdi biraz arttı. E, arttı bunun bir sebebi var herhalde. yani Çünkü bu bu bilimsel bir çalışmadır. Yani öyle... Bu, bu konuda konuşan arkadaşların şeyi gibi işte fizikçilerin harita faya bakarak hazırladıkları bir şey değil bakın bütün modern bilgilerin kullanıldığını ben biliyorum zaten. mesela MTA'nın hazırladığı en son 2012 veya 2011'de yayınlanan en son dirify haritası tabi esas alındı e son zamanlarda Türkiye'de yani son 30-40 yıl içinde o kadar çok kayıt kaydedilmiş Deprem var ki, bunlar değerlendirildi. Bunlar önemli şeylerdir. Ve elinde sonunda bu haritanın teorik bazı, bir takım olasılıksal hesaplara, ihtimal hesaplarına dayanır. Yani yani böyle kesin kes değildir bu bilgiler. Onlara göre dört ayrı düzeyde çalışma yapıldı. Yani tipik olarak bizim aldığımız 50 yılda aşılma olasılığı esasına göre 4-50 yılda aşılma olasılığı %2, %10, %50 ve %68 olan büyükten küçüğe 4 farklı deprem tanımlanıyor. yani bir tane harita değil bu. Bir seri haritalar dizisi daha doğrusu. Her biri için bir harita var. Bu, bu 4 farklı deprem düzeyini yönetmeliğimizde performansa göre tasarım çerçevesinde farklı farklı yerlerde evet, kullanıyoruz evet, evet. mesela yüksek binalar deyince hem küçük depremleri sık olan küçük depremleri hem de çok seyrek olan en büyük depremleri dikkate alıyoruz bir tanesi servis depremi mutlaka ve mutlaka o binanın çok çok büyük bir olasılıkla mesela yüzde68 olasılıkla diyoruz 50 yılda aşılması mümkün olan neredeyse garanti gibi hmm küçük bir deprem. Ama bir de 2500 yıl dönüş periyotlu yani 50 yılda aşılma olasılığı sadece %2 olan bunlar çok büyük depremler. Evet. Bunlar belki hiç olmayacak. Ama ya olursa ona da hazır olacak bu bina. Yüksek bina. Yıkılmayacak ortada. Dolayısıyla bu, ...bu kadar ayrıntılı bir şey... ...yani çalışmanın sonucu... ...bu, bu çalışmada 3-4 yıl sordu... ...yani yönetmelikle paralel başladı... ...bir müddet sonra başladı yönetmelik çalışması ...ve işte beraber bitti... ...benim şeyim şu... ...tabii yönetmelik de eleştirilebilir... ...bu haritada eleştirilebilir... Elbette. ...ama uzmanları tarafından... ...bilerek... Yani bilerek. ...bilimsel bilerek. gerekçelerle eleştirilirse... Var mı? Evet bir de tabii ki şimdi e, önümüzde iki tane yeni ve son derece kapsamlı e, bina, deprem yönetmeliğine baktığımız zaman elimizdeki e, 416 sayfa ve ilk başta evet. da söylediğiniz gibi tamamen teknik detayla dolu. Keza tabii, e, tabii. E, bu deprem tehlike haritası uzman olmayanlar tarafından çözümlenebilecek bir harita değil. Değil, değil. Her ikisi de mutlaka uzmanlarınca değerlendirilmeli. Art. Bir de bir şey şey yapayım. Tabii. Şimdi aklıma geldi. Gazetede geçenlerde bir haber çıktı. Efendim işte şu şeye web sayfasına girin. Binanızın riskini öğrenin. Evet. Yok böyle bir şey. Bu bir risk haritası değil. Evet. Şimdi Türkiye'de bazı kavramlar da iyi oturmadığı için böyle şeyler yapılıyor. Bu bir tehlike haritası. Tehlike, tehlike kavramıyla risk kavramı farklı şeyler. Farklı şeyler. Şimdi tehlike objektif bir şey. Yani bir tektonik bir olaydan bahsediyoruz. Bir tektonik potansiyel var Türkiye'de. Sizin burada binanız varmış yokmuş o ona bakmaz. Yahu binanız nasıl sağlam değil. Bakın burada dolayısıyla bir tehlike var. Risk ise bu tehlikeyle birlikte sizin binanızın durumunun beraber değerlendirilmesiyle... Bu tehlike burada. Sizin iyi binanız varsa iyi yapılmış bir riskiniz azdır. Kötü yapılmışsa riskiniz fazladır. Evet. Yani hasar binanızın Tehlikeden hasar hasar görebilirliği ile ilgili bir konu bu. Tabii tehlike dolayısıyla tehlike ve riski karıştırmamak lazım. Bu bir tehlike atası. Objektif bilimsel doğal bir olayı açıklayan Siz bahsettiğiniz riskle ilgisi yok. Haberin başlığı bile son derece enteresan. Soy ağacından sonra deprem sorgulama <gülüyor> ev adresindeki riskini gör kitlenmiş evet, işte. Evet. Evet. Yani bakın, yani ne kadar sorumsuz bir şey yani. Evet. Yani vatandaş girdi buraya. Ne ne görecek orada bir takım sayılar görecek. Ne olduğunu anlayamayacak. Gazeteler de biraz şey yapıyor. E tabii tabii. Ne anlarsa onu yazıyor. Programımızın sonuna geldik. Ee, gene bundan sonraki e, programların e, programlarda da e, destek mümkün, değil mi? Tekrarlayalım mı? Dinleyici destek attığımızı. Evet. 0 212 343 41, 41. Bekliyoruz. bekliyoruz. Ee, eğer telefonla e, ulaşamazsanız veya telefonlarımızın hepsi dolu olursa, bu sefer açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayarak da destek olabilirsiniz. Evet. E, hocam çok teşekkürler. Evet, Sağ olun. Teşekkür bu tabi burada bitmedi. Daha bunun üzerine <gülüyor> çok e, program yapmamız gerekecek. E, evet efendim. Açık radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve Türkiye Deprem Tehlike Haritası üzerine konuştuk. Aynı zamanda tasarım gözetimini de ele aldık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hoşça kalın.